Mutaffifin suresi 22. ayetten itibaren. Şüphesiz o iyiler cennet nimetleri içinde tahtlar üzerinde temaşa edeceklerdir. Öyle ki sen o nimetin her dem taze güzelliğini yüzlerinde görünce tanırsın. Onlara mühürlü halis bir şaraptan içirilecek ki onun içiminin sonu bir misktir. O halde nefaset isteyenler bunu arzu etmelidirler. O şarabın katkısı teslimdendir. O bir pınardır ki mukarrepler onu içerler. Hakikat günah işleyen o kafirler iman edenlerden kimine gülerlerdi. Müminler yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz işaretleri yaparlardı. Ailelerine döndükleri vakit bu maskaralıklarından zevk duyarak dönerlerdi. Onları gördükleri zaman bunlar muhakkak sapıklardır derlerdi. Halbuki onlar müminlerin üzerlerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdir. İşte bugün de iman edenler o kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde onlara bakarak. Nasıl? O kafirler işliğe geldiklerinin cezasına çarpıldılar mı? İnşikak Suresi Değerli dinleyenler İnşikak Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını yarılmak anlamına gelen İnşikâk kelimesinden almıştır. Tamamı 25 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gök yarıldığı Rabbini dinleyip boyun eğdiği zaman Ki gök zaten buna uygun olarak yaratılmıştır Yer uzatıldığı içinde ne varsa atıp bomboş kaldığı Rabbini dinleyip boyun eğdiği zaman Ki yer zaten buna uygun olarak yaratılmıştır Herkes ...yaptığına kavuşacaktır. Ey insan... ...hakikat sen Rabbine kavuşuncaya kadar... ...durmayıp didineceksin... ...nihayet ona ulaşacaksın. O vakit... ...amel kitabı... ...sağ eline verilen kimseye gelince... ...kolayca bir hesapla sorguya çekilecek o... ...ehline de... ...sevinçli dönecektir. Ama... ...kitabı arkasından verilen kimse... ...derhal helakini temenni edecek... ...o şiddetli ateşe girecek... ...çünkü o... ...ehli içinde bir şımarıktı... ...çünkü o hakikaten ve... ...katiyen Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı... ...hayır... ...çünkü Rabbi onu çok iyi görendi... ...hayır... an ederim o şafak vaktine... ...o geceye... ...ve onun sinesinde derleyip topladığı şeylere... ...toplu bir hale geldiği zaman... ...ayak ki siz ey insanlar hiç şüphesiz o halden bu hale bineceksiniz şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve karşılarında Kur'an okunduğu zaman eğilmiyorlar değerli dinleyenler bu ayet secde ayetidir abdestli olarak secde edilmesi gerekir sure kaldığı yerden devam edecektir bilakis o küfredenler yalanlarlar. Halbuki Allah onların yüreklerinde neler saklıyorlar pek iyi bilendir. Bunun için sen onları elendirici bir azapla müştele. İman edip de güzel güzel amel ve hareket edenler müstesnadır. Onlar için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır. Buruç Suresi Değerli dinleyenler, Buruç suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen Buruç kelimesinden almıştır. Tamamı 22 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Andolsun burçlara malik olan göğe, O vaad olunan güne, Şahitle meşhurdeki, Tutuşturucu ateş sahipleri öldürülmüştür. O zaman onlar o ateşin etrafında oturmuşlardı. Onlar Allah'a iman edenlere yapacakları işkenceler hususunda hükümdarların nezdinde şahitlik edeceklerdi. Onlar içlerinden mümin olanların o yegane galip her hamde layık Allah'a iman etmelerinden dolayı intikam alıyorlardı. Değerli dinleyenler. Hatırlarsanız Sebe Suresi ile ilgili açıklama yaparken Uhtut asabından bahsetmiştik. İşte bu surede 4. ayetten 8. ayete kadar olan kısımda Uhdut asabından bahsedilmektedir. Birçok müfessirin rivayetlerine göre bu olay bugünkü Yemen dediğimiz topraklar üzerinde geçmiştir. Yahudi kralı Zunuvas tahta geçtikten sonra o bölgede yaşamakta olan Necran Hristiyanlarını Yahudi olmaları için zorladı. Necran Hristiyanları bunu reddetti. Ki İslam tarihçisi İbni Hişam'a göre Necran Hristiyanları gerçek anlamda Hazreti İsa'nın dini üzerinde bulunan Hristiyanlardı. Halkın bunu reddetmesinden sonra Zunivas bu insanları ateş dolu hendeklerin içine atarak yaktı, birçoğunu da katletti. Rivayetlere göre 20 bin ila 40 bin dolayında kişi katliama uğradı. Daha sonra Hristiyan Habeş Kralı bu durumdan haberdar edildi. Ve Habeşistan Kralı buraya büyük bir ordu gönderdi ve Zunivas öldürüldü. Ve Yahudi hakimiyeti tamamen ortadan kaldırıldı. Sure kaldığı yerden devam edecektir. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye hakkıyla şahittir. Hakikat erkek müminlerle kadın müminleri belaya uğratanlar sonra da tövbe etmeyenler yok mu? onlar için cehennem azabı vardır. Onlar için bir de yangın azabı. İman edip de güzel güzel amel edenlere gelince altlarından ırmaklar akan cennetler de onlarındır. Büyük kurtuluş budur. Hakikat Rabbinin kıskıvrak tutup yakalayışı pek çetindir. Çünkü o ilkin var edenin de ...sonra yeniden diriltip... ...kendisine döndürecek olanın da... ...ta kendisidir... ...o çok bağışlayan... ...çok sevendir... ...arşın sahibidir... ...pek gücedir. ...ne dilerse hakkıyla yapandır... ...sana... ...o orduların... ...firavun ve Semud'un haberi geldi ya... ...hayır... ...o küfredenler... ...hala yalanlama içindedirler... ...halbuki Allah arkalarından onları kuşatıcıdır hayır o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki mahfuz bir levhadadır o Tarık Suresi Değerli dinleyenler Tarık Suresi Mekke'de indirilmiştir Sure adını ilk ayette geçen Tarık kelimesinden alır. Tamamı 17 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun o göğe ve tarı. Tar'ın ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefs hariç değildir. İlle onun üzerinde bir gözeten vardır. Şimdi insan hangi şeyden yaratıldığı ibretle baksın. O atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. Ki bel kemiğiyle kaburga kemikleri arasından çıkıyor o. Şüphe yok ki Allah onu tekrar diriltip döndürmeye elbette kadirdir. O gündeki bütün sırlar yoklanıp meydana çıkarılacaktır. Artık onun için ne bir kudret ne de bir yardımcı yoktur. Andolsun o dönüş sahibi olan göğe, o yarılan yere ki hakikaten o Kur'an hakla batılı ayırt eden katî bir kelamdır. O bir şaka değildir. Hakikat onlar alabildiklerine hileler düzerler. Ben de onların hilelerini karşılarım. Sen Şimdilik o kâflilere mühlet ver, onlara biraz geciktiriver. Ala Sûresi. Değerli dinleyenler, Ala Sûresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen Ala kelimesinden almıştır. Tamamı 19 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinin o yüce adını tesbih et ki o her şeyi yaratıp düzenine koyandır takdir eden yol gösterendir yeşil otu çıkaran sonra da onu kapkara kupkuru bir hale getirendir seni okutacağız da asla unutmayacaksın Allah'ın dilediği başka çünkü o aşikarı da bilir gizliydi. Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. Değerli dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam tarafından Kur'an indirilirken, Peygamber Efendimiz unuturum endişesiyle kendisi de Cebrail aleyhisselamla birlikte tekrar ederek açıktan okurdu. Bu konuya Taha suresi 114. ayetinde de Cenab-ı Hak tarafından şu şekilde değinilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel Kur'an'ı okumada acele etme ve de ki Rabbim ilmimi arttır. Evet, bu surede de seni okutacağız da asla unutmayacaksın buyurularak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin endişe etmemesi gerektiğini Yüce Rabbimiz kendisine bildirmektedir. Kur'an'ın her kelimesi, her harfi mucizevi olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hafızasına yerleşmiştir. Ve bir daha da asla Allah'ın dilediği müstesna unutmamıştır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'tan korkacak olan öğütü kabul eder. Pek behbat olansa ondan kaçınır. Ki o en büyük ateşe girecek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 Gâşiye suresi Değerli dinleyenler, Gâşiye suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ilk ayette geçen Gâşiye kelimesinden alır. Tamamı 26 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Felaketleri bütün mahlukatı sarıp kaplayacak olan kıyamet gününün haberi sana geldi ya. Yüzler vardır, o gün zelil ve hakirdir. Yorucu işler yapandır. Kızgın bir ateşe girecek, son derece sıcak bir kaynaktan içirilecektir. Onlar için dari dikeninden başka bir yiyecek yoktur. Ki o ne semirtir ne de açlığı giderir. Yüzler vardır o gün güzeldir Dünyada çalıştığından dolayı hoşnuttur Yüksek bir cennettedir Orada boş bir laf işitmez Orada daima akan bir pınar Orada yüksek tahtlar Önlerine konmuş kaplar Sıra sıra dizilmiş yastıklar Yayılıp serilmiş saçaklı halılar vardır Onlar hala ibretle bakmazlar mı o deveye ...nasıl yaratılmıştır o... ...o göğe nice yükseltilmiştir o... ...o dağlara nasıl dikilmiştir o... ...o yere nasıl yayılıp döşenmiştir o... ...sen hemen hatırlat... ...sen ancak bir hatırlatıcısın... ...onların üzerine musallat bir adam değilsin... ...lakin kim imandan yüz çevirir... ...Kur'an'ı inkar ederse... Allah da onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların öldükten sonra dönüşleri ancak bizedir. Sonra hesaplarını görmek de muhakkak bize aittir. Fecir Suresi Değerli dinleyenler, Fecir Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ilk ayette geçen fecir kelimesinden almıştır. Tamamı otuz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. andolsun fecre, on geceye, hem çifte hem teke, gelip geçici dem geceye, ki bunlarda akıl sahibi için birer yemin vardır. Görmedin mi Rabbin ne yaptı ada? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e ki o şehirler arasında bir benzeri yaratılmayandı ve vadilerde kayaları oyan Semud'a, o kazıklar sahibi Firavun'a, ki bütün bunlar memleketlerinde azgınlık edenlerdi. O suretle ki oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Bundan dolayı Rabbin de üzerlerine bir azap kamçısı yağdırıverdi. Çünkü Rabbin, Şüphesiz ki rasat yerindedir. Ama insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip de kendisine lutfu keremiyle muamele eder, ona nimetler verirse, Rabbim beni şerefli kıldı der. Fakat ne vakitte onu deniyerek üzerine rızkını daraltırsa bu anda Rabbim bana ihanet etti der. Hayır. Siz Bilakis Yetime iyilik etmezsiniz, yoksula yedirmek için birbirinizi kandırmazsınız. Mirası helal haram demeyip alabildiğinize yersiniz. Malı pek çok seversiniz. Hayır. Yer parça parça dağıtıldığı zaman Rabbinin emri geldiği, meleklerde saf saf indiği zaman ki o gün cehennemde getirilmiştir. İnsan o gün her şeyi hatırlayacak. Fakat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 Haydi gir kullarımın içine, gir cennetime. Beled Suresi Değerli dinleyenler, Beled Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı 20 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... ''Şu beldeye an dederim, sen bu beldeye helal iken babaya da doğana da an dederim ki biz insanı andolsun meşakkat içinde yarattık. O kendisine kimsenin mutlaka güç yetiremeyeceğini sanıyor?'' ''Der ki, yığın yığın mal telef ettim. O kendisini hiçbir kimsenin görmediğini sanıyor?''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 Sonra da iman edenlerden birbirlerine sabrı tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar sağcılardır. Ayetlerimize küfredenlerse solcuların ta kendileridir ki onların cezası üzerlerine kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Şems suresi Değerli dinleyenler, Şems suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını güneş anlamına gelen ve birinci ayette geçen Şems kelimesinden alır. Tamamı 15 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun güneşe ve onun aydınlığına, ışık almak için ona tabi olduğu zaman aya, Ona parlaklık verdiği zaman gündüze, onu örtüp bürüdüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyene, sonra da ona hem kötülüğü hem ondan sakınmayı ilham edene ki, nefsini tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş, onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır. Semut kavmi azgınlığı yüzünden peygamberlerini yalanladı. O kavmin en şakıysi ayaklandığı zaman Allah'ın peygamberi onlara Allah'ın dişi devesine ve onun su içme nöbetine dikkat edin demişti. Fakat onu yalanladılar derken o deveyi yere yıkıp öldürdüler. Bundan dolayı Rablerinin azabı da Onları günahları sebebiyle örtü verdi. Öyle ki hepsini bir yaptı, helak etti ve bunun sonucundan hiçbir veçile korkmayarak. Leyl Suresi Değerli dinleyenler, Leyl Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen ve gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır. Tamamı 21 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı zaman gündüze, erkeği ve dişi yaradana, ki hakikaten sizin çalışmanız bölüm bölüm çeşit çeşittir. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzeli de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder kendisini müstahni görür ve o en güzeli yalanlarsa biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız. O helak olduğu zaman malı kendisine asla fayda vermez. Şüphesiz bize ait olan doğru yolu göstermektir. Elbet ahirette dünya da bizimdir. İşte ben size alevlendikçe alevlenen bir ateşin tehlikesine haber verdim ki ona en bedbaht olandan başkası girmez. Öyle bedbaht ki o hakkı yalanlamış, imandan yüz çevirmiştir. Halbuki çok sakınan, malını temizlenmek için veren ondan uzaklaştırılacaktır. Onun yanında bir kimsenin karşılığı verilecek hiçbir nimet ve minneti yoktur. O bunu sırf o çok yüce Rabbinin rızasını aramak için yapmıştır. Muhakkak kendisi de ileride hoşnut olacaktır. Duha suresi Değerli dinleyenler, Duha suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayette geçen ve kuşluk vakti anlamına gelen duha kelimesinden alır. Tamamı 11 ayettir. Rivayetlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmesi günlerce gecikmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği zaman hemen onu halka okurdu. Bir süre vahiy gelmemesi ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halka okuyamaması neticesinde Mekke müşrikleri Rabbi Muhammed'e darıldı. Kimisi de Rabbi Muhammed'i terk etti gibisinden laflar çıkarmaya başladılar. Bu sure bunun üzerine nazil oldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun kuşluk vaktine Sükuna vardı dem geceye ki Rabbim seni terk etmedi Sana darılmadı da Elbette ahiret senin için dünyadan hayırlıdır Muhakkak Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın O bir yetim olduğunu bilip de seni barındırmadım. Seni çocukluğunda gaip olmuş bulup da yolunu doğrultmadım. Seni bir fakir olduğunu bilip de zengin yapmadım. O halde yetime gelince ona sakın kahretme. Dilenene gelince onu da azarlayıp kovma. Bununla beraber Rabbinin nimetini durmayıp anla. İnşirah Suresi Değerli dinleyenler, İnşirah Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğsünü senin faydan için açıp da genişletmedik mi? Senden yükünü de at.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 Değerli dinleyenler, Tin suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı sekiz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Andolsun incire Zeytine, Sina Dağına ve şu Emin Şehre ki, Biz hakikat insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, Aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip de güzel güzel amellerde bulunanlar başka. Çünkü onlar için bitmez kesilmez mükafat vardır. O halde bunca delillerin zuhurundan sonra hangi şey ceza hususunda sana yalan isnat edebilir? Allah hakimlerin hakimi değil mi? Alak Suresi. Değerli dinleyenler, Alak Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ikinci ayette geçen ve kan pıhtısı anlamına gelen alak kelimesinden alır. Tamamı 19 ayettir. Alimlerin hemen hepsine göre ilk beş ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen vahidir. Yani vahyin başlangıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmezden evvel yalnız kalabilmek için Hira mağarasına çekilirdi. Ve evden birkaç günlük yiyeceğini de alarak mağarada birkaç gün geçirir sonra yine eve dönerdi. Bir gün yine Hira mağarasına çekildiği bir sırada kendisine ilk vahiy geldi. Cebrail aleyhisselam gelerek ona oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben okuma bilmem demesi üzerine onu sıktı, bıraktı ve tekrar oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yine ben okuma bilmem diye cevap verdi. Bunun üzerine melek tekrar şiddetle sıktı ve yine oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı cevabı verince yine sıktı ve ondan sonra bırakıp seni yaradan Rabbinin adıyla oku dedi. Ve bu ayetten insana bilmediğini o öğretti kısmına kadar okudu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem titreyerek eve geldi ve beni örtün dedi. Resulullahı örttüler. Bu hal üzerinden biraz uzaklaştıktan sonra ya Hatice bana ne oldu dedi ve bütün olanları Hazret Hatice'ye anlattı ve kendimden korktum dedi. Hazret Hatice asla yemin ederim ki Allah seni ebediyen mahcup etmez. Çünkü sen akrabalarını ziyaret edersin, doğru söylersin, zahmetlere katlanır, misafirlere ikram edersin, haklı olanlara destek olursun. Alak suresinin tefsiri kasetin B yüzünden devam edecektir.